Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bu sene, her sene olduğu gibi sevgili Ceyhan Uslanmaz'la birlikte bir önceki yılın değerlendirmesini e, yapıyoruz. Merhaba Ceyhan, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, e, 2022 yılı e, pek e, iyi bir yıl olmadı değil mi? Özellikle <gülüyor> yükselen fiyatlar ve <gülüyor> ekonomik krizle. Yayın ve e, matbaa hayatı açısından neler oldu? Ne, ne diyorsun 2022? Evet, evet, yani, yani evet işte pandemiyle birlikte başlayan bir e, kötü bir süreç vardı maalesef, olumsuz bir süreç. 2022'de de bu devam etti. Gerçi pandemin etkisi artık yavaş yavaş geçiyor. Öyle umuyoruz ya da tam anlamıyla çıktığımız söylenemez belki ama e, tabii ki o diğer işte ekonomik toplumsal vesaire etkileri devam ediyor. Zaten ben de aslında tam da onunla başlamak istiyordum. Çünkü bu yıl böyle bir gelgit yılı gibi oldu. İşte pandemi bitiyor, bitmek üzere falan diye düşünürken etkinlikler başladı aslında. Yani mesela kitap fuarını yaptık işte yakın zamanda İstanbul Kitap Fuarı. Bu sefer yüz yüze gerçekleşti. Yani şeyden... Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla söyleyeyim çünkü gitmedim ben hani çok e, biraz geçtik de diyebiliriz buna. E, ama böyle herkes bir özlemiş yani iki yılın ardından bir araya gelmeyi çünkü öyle bir hava geldi. Yani işte Twitter'dan, Instagram'dan bazı zaman e, yazarlara, e, işte çeşitli yayıncılara böyle bir özlemişler sanki bir arada olmayı. E, o anlamda herhalde bu etkinliklerin başlaması biraz olsun moralleri düzeltti diye düşünüyorum. Ee, nitekim şey de öyle, yani mesela işte TESAK e, kütüphanesinde çok güzel söyleşiler oluyordu, onlar e, tekrar başladı. E, Merkol Doğan kütüphanesinin ben etkinliklerini takip etmeye çalışıyorum, onlar da yine işte artık kütüphanede olmaya başladı mekan olarak. Tabi işte sanat kritik var, onu da unutmayın, sanat kritiğin de birçok etkinliği artık yüz yüze yaptığını biliyorum. Ee, mesela kitapçılar e, ki bağımsız kitapçılar e, bir hatta dernek de kurdular bu yılbaşında e, yaşasın bağımsız kitapçılar diye böyle bir 17 maddelik bir e, şey de sundular e, işte niçin bağımsız kitapçılar desteklenmeli ya da desteklenmesi için neler yapılabilir e, anlamında işte orada mesela Gergedan var Bağdat Caddesi'nde bildiğimiz e, şimdi Radyoya çok yakın Frankenstein kitabı açıldı. Orada da mesela çok güzel etkinlikler düzenliyor ve bunlar tabii yüz yüze olmaya başladı. Bu anlamda olumlu bir etki yarattığını düşünüyorum. Gerçi ben yine de şeyden emin değilim. Yani böyle yüz yüze olması iyi mi oldu? Çünkü çevrim içinde de oturduğumuz yerden her türlü etkinliğe katılıyorduk. Birilerini ikna etmek kolaydı. Özellikle yurt dışından isimleri ikna etmek kolaydı. Çünkü öbür türlü işte ulaşımdı, şeydi, nedir onun adı, e, konaklamaydı falan bu tip böyle zorlukları vardı yurt dışından birilerini getirmenin. E, bu çevrim içi etkinlikler çok rahat oluyordu. Tabii onu kaybettik birazcık belki ama tabii ki bir arada olmak çok daha farklı. E, nitekim işte e, kitap fuarına da zaten şey... E, Havier Serkas geldi mesela. Onun bayağı bir etkisi oldu. Ha, tabii çevrim içi devam edenler de var. Mesela Zeynep Cemali yayıncılık konferansı yine çevrim içi yapılıyor. O da iklim kriziyle... İklim krizi üst başlığıyla bir e, yayıncılık konferansı düzenledi bu yıl ilk defa. O da ilginç bir e, gelişmeydi belki onu da özellikle altını çizebiliriz. Yani yayıncılık dünyasının işte iklim krizi bağlamında neler yapabileceği ya da ne gibi etkileri olabileceğine dair e, etkinlikler düzenle. Onun çevrimiçi olması iyiydi. Ben mesela oraya hiç yüz yüze katılamamıştım. Çevrimiçi olduğundan beri katılabiliyorum. E, yani bu anlamda şey belki böyle bir pandeminin belki olumsuz bir etkisi var ama işte olumlu etkileri de vardı ama yine de bir araya geldik işte kara haftayı sayabiliriz cinayi muhabbetler evet. tekrar düzenlendi sizin 16-17 Eylül yanlış hatırlamıyorsam ikincisi birincisini Başka üniversitede yap yapılmıştı öyle hatırlıyorum işte yani tabii şey benim aklıma şey geliyor. Yayıncılar Birliği'nin kitap dünyamızın acil 2022 çağrısı diye Ocak'ta, Ocak 2022'de bir çağrıda bulunmuştu. Çeşitli işte devlete işte destek olması gerektiği, kütüphanelerin bu anlamda çeşitli düzenlemelere gitmesi gerektiği vesaire bir öneriler listesi sunmuştu. Ama herhangi bir gelişme olmadı açıkçası onunla ilgili. Halen o etki devam ediyor yayıncılık dünyasında. Yani şey bu 2022 Rübüsat Bener'in 100. yaşıydı. Yani Türkçenin çok önemli. <gülüyor> ee, onun 100. yılı dolayısıyla Everest yayınları bütün Bener ailesini bir araya getiren e, kitaplar bir, evet. bir yayıncılık ee, yani birbirleriyle akrabalıklarını metinler üzerinden de kuran bir e, dizi yayınladılar. Yiğit Bener e, hmm. başını çekiyor. E, bir de ayrıca Üstad Bener'in bütün e, kitapları ciltli olarak da basıldı. Bu 100. yılı hmm. tanısına. E, 100. yaşında. Şey de 100. yıldı. Marcel Proust. Evet. Marcel Proust'un yıl, 100. yılı Evet ölümünün o birisi doğumu öteki <gülüyor> ölümünün 100. yılında. Evet, evet. Radyoda dinleyicilerimiz eğer merak ederlerse biz Nedret Öztokat Kılıçevre Hoca ile birlikte bu 100. yıla özel bir program da hazırladık ve sunduk. Kayıp zamanı yakalamak diye isteyenler onu da dinleyebilir. Yani. E, ayrıca Suat Derviş'in ölüm yıl dönümüydü yine. Evet 50. 50. 50. senesiydi. Evet ölüm yıl dönümüydü. Biz sanat kritikte bir sergi yaptık. Ayrıca Ağustos ayında podcast bir serisi yaptık. Yaz bir eski Suat Derviş diye bir e, sempozyum oldu <gülüyor> ve paneller oldu. Yani aslında Mart ayından e, Kasım ayına kadar e, 6 ay boyunca Suat Derviş ile ilgili ita yayınları desteğiyle sanat kritik ortaklığında bir Suat Derviş <gülüyor> diyeyim, fırtınası <gülüyor> <gülüyor> çalıştık. Ama etkinlik silsilesi evet o güzel oldu çok büyük bir etkin, yani şey oldu. karşılığı çok güzel oldu yani Suat Derviş'in e, tanışması bugün <gülüyor> evet yani dediğin gibi etkinlikler açısından da çok e, belut bir yıldı e, 2022 o pandemi sonrası birçok etkinliğin yüz yüze karşılaşılması bir de e, Nait Sırrı Örik ve kitapları Everest yayınlarına geçti. Abdülhakçı Sar, uzun yıllardır yayınlanmıyordu. Evet, evet. Onlar yayınlanmaya başladı. Yani şeyi ben de söyleyeyim e, Suat Derviş ile ilgili. Ben şeyi e, çok e, özellikle işte zamanlık yani konusu açılınca hep dile getiriyorum. Bu Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı şey var. işte. Her sene bir yazar seçip onunla ilgili bütün bir yıla yayılan... Bir etkinlik dizisi yapıyordu o anlamda o Suat Derviş'i de böyle bir uzun soluklu yapmak aslında şeydi yani gündemi işte böyle e, zaten tutabiliyorsun yani e, bir etkinlik yapıp o iki güne sığdırmak değil de böyle birkaç tane hatta farklı mekanlarda yapınca aslında tam da e, çünkü 50. yılı 50. senesi diyoruz dolayısıyla bir yıla yayılmış olması o anlamda bir farklı etkinlikler işte sergi oldu, pozyum oldu falan işte çeşitli konuşmalar, söyleşiler oldu. O anlamda o gerçekten şeydi örnek olacak etkinliklerden biriydi. Bu sene baktığım zaman başka bir şey var. Yani belki ödüllerden bahsedilebilir. Gerçi şey yani şimdi tabii çok fazla ödül var. Hepsini burada oraya geçmeden bir ara verelim istersen. Ceyhan. tamam tamam. Ne çalalım bugün? Ne istersin? Ne ee, ben şey... Kalbinin e, ilginç bir e, şeyi, e, bir romanı çıktı aslında. Eski Dünya'nın Yangını isimli. Kalbinin bir şarkıcı olarak biliyoruz ama bir roman yayınladı bu yıl. Ve romanla zamanlı olarak da aynı isimli bir albüm çıkardı. Hatta öyle bir şarkı da var. Sanırım Türkiye'de ilk defa oluyor bu. Yani böyle hem bir albüm hem bir kitabın aynı anda zamanlı çıkması ikisinin birlikte tanıtılması, böyle öyle, yani o, bir roman ve romandan ilham alınarak icra edilmiş bir albümün işte bir arada çıkması. O yüzden Kalben dinleyelim. E, onu seçtim. Eski Dünya'nın yangını parçasında. Peki. Merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Ceyhan Usanmaz'la birlikte 2022'nin kültür sanat olaylarını ve yayıncılık dünyasını konuşmaya devam ediyoruz. En son, bu ıı, ödüllerde kalmıştık evet oradan devam edelim evet yani Nobel ödülü söyleyelim belki hani çok hepsini sayamayız zaten burada şimdi birini söylesek öbürünü unutacağız ama Nobel ödülü bu sene hem de hem değildi bence sürprizdi çünkü Annie Arnoux ismi öyle çok göz önünde değildi işte yarışma öncesinde çeşitli böyle bahisler listeler falan çıkıyor orada çok fazla böyle üst sıralarda değildi o anlamda sürprizdi ama kazanması da kimseyi şaşırtmadı açıkçası. Yani işte o Babd yılında olduğu gibi böyle bir bir anda herkesi şaşırtan bir durum olmadı. Bir de kitapları tam yeni yayınlamıştı Can Yayınları. O anlamda da hani kolay ulaşılabilir e, bir durumdaydı. O da bir şanstı diyelim çünkü... Daha önceki önceki yıllarda... Yıllarda... Aslında daha önce Cem yayınevi yayınlamış bütün kitaplarını. Tabii tabii. Yani bu tekrar yayınlamıştı galiba değil mi Canım? Tekrar yayınlamıştı. Yani ödülden önce yayınlandı ve dolayısıyla yani ödülde açıklanınca çok kolay. Zaten çoğu insan okunmuştu ya da kolaylıkla ulaşılabilir oldu. Mesela Patrick Modiano aldığında birkaç yıl önce işte bu kitapları yoktu piyasada. İşte sahaflar sevilmişti. hani tırnak içinde söylersek. Onun dışında sonra can yayınları tekrar bastı kitapların gerçi ama belki onu söyleyebiliriz. Türkiye'deki ödüllerle ilgili de şunu belki altını çizelim bu. Yeni başlayan bir yöntem kısa liste açıklamaya başladı. Şimdi e, Türkiye'deki ödüller yarışmalarda bu Booker'dan biliyoruz bu kısa liste uzun liste kızın kısa liste olayını. Bu da bence şey anlamında güzel yani birçok kitapla ilgili bir gündem oluşturuyor. Yani tek kitabı kazanınca ondan bahsedilen bir birkaç gün değil de böyle liste üzerinden tartıştığımız aa evet o kitap da vardı bu da olur falan diye böyle bir gündem oluşturuyor. O bence doğru bir tercih. Ee, ödüller açısından biraz hatta zaman bırakarak açıklarlarsa daha iyi gerçi. Ee, bu seneki başka bakıyorum ee, tabi şeyler var. Güneşi Kitaplığının çıtır çıtır felsefe dizisine e, muzur ilan edilmesi durumu. E, o zaten hemen hemen her sene bu böyle bir haber veriyoruz yani o zaten artık kanıksadığımız da bir şey oldu. E, Yavuz Ekincidim bir davası vardı bir sosyal medya e, paylaşımlarından dolayı. Ama tabii şöyle bir mahkeme e, olayı da vardı. E, sahte bandrol davası. E, Zeynep Kaçar açmıştı sel yayıncılık adına. Onda da bir e, sonuç çıktı. O da evet yayın evini suçlu buldu mahkeme. E, yani bu tip davalar belki olmalı. Hani yayın evleriyle ya da yazarlarla ilgili olacaksa da. Yani diğerlerindense. E, benim gözüme çarpan bunlar. Yani e, tabii Kaybettiğimiz isimler de var. Onları da belki kısaca sayayım. Ee, Sine Yolu kaybettiğimiz haberini aldık maalesef bu yıl. Mıgırdiç, Margosyan, e, Ahmet Tulgar e, maalesef e, genç yaşta e, hayatını kaybeden bir isimdir. Rıfat Ilgaz'ın oğlu yayıncı, Çınar yayınlarından bildiğimiz Aydın Ilgaz yakın bir zaman önce 19 Aralık'ta hayatını kaybetti. Ve Javier Marias da belki yurt dışından Türkçede de çok oku, kitabı yayınlandığı için onu da özellikle söyleyebiliriz. Ee, bir de belki, bilmiyorum vaktimiz varsa çıkan kitaplara şöyle bir değinebiliriz. Sen ne diyorsun? Evet, yani evet, yılın şey. Evet, yani yılın kitapları gibi değil de böyle ön plana çıkan şöyle Gürüz belki söylenebilir. Evet, kıyamet Evet, uzun yıllardır ilk defa Roman yazdı yani Kambur'dan sonra. Altı <gülüyor> yıl olmuş. Bak bu özellikle. Yani e, Kıyamet Emeklesi iki cilt. Fakat ben şaşırdım böyle bir yani genelde şöyle gibi kitap çıkardığında bir hani şey olurdu ya bir gümrütü olur. Olmadı yani. değil mi? Bir şeyler yazar hani oradan bir şeyler çıkar falan. Sana da öyle geldi mi bilmiyorum. Bana biraz böyle bir sessizlik oldu o, yani. Ama mesela o şeyde de vardı. İhsan Oktay Anar, Tiamat. Mesela o da yine evet ilk çıktığında konuştuk ama mesela bir hafta sanki yani böyle bir e, herhalde dönemsel bir şey mi bu yani artık böyle bir kitapla ilgili uzun süre konuşamıyoruz herhalde. Çok çabuk değiştiği için belki. Demeyeyim Latife Tekin çıktığı zamansız. Evet, zamansız. O da mesela. O, o, o yine nispeten daha çok konuşuldu ve tartışıldı. Evet tabii o, yani, o Cemil Kavuklu var mesela o da hiç hemen hemen hiç mesela görmedim ben o da. Hmm. Ee, yeni bir e, hikaye kitabı çıkarmıştı. Ee, hadi Şule Gürbüz diyelim iki cilt çok kalın hacimli yani öyle bir saçma bir şey söyle ama yok yani dediğim gibi Tiamat'la ilgili de onunla ilgili de böyle çok fazla bir şey e, görmedik maalesef. Bu arada Şule Gürbüz'ü öyle bir iki cilt çıkarınca benim aklıma hemen şey geldi. kormakmak McCarthy de bu yıl e, yurt dışında tabii daha Türkçe çevrilmedi ama 16 yıl sonra bir roman yazdı ve o da iki cilt halinde çıkarttığı bir roman. Şey The Passenger'la Stella Maris adlı bir şey çıkardı. O böyle ilginç bir tesadüf oldu bu yıl içinde yayınlanması. 16 yıldır yazmıyordu o da. Ben bakıyorum Melisa Kesmez'in kitabını özellikle bir not etmişim. Küçük Yuvarlak Taşlar, Kemal Varolu belki söyleyebiliriz. Babamın Bağlaması kitabı çıkmıştı ki o da şu Aşıklar Bayramı dizi olunca aklında bir, baya bir söz bu üçleme oldu artık zaten bu kitapla. Ucunda Ölüm Var. Ee, babam... Neydi? Aşıklar Bayramı. Aşıklar Bayramı. Evet. Evet. Işte şimdi dizi, şey, film olunca orada bayağı bir söz edildi ondan. Ee, Hakan Bıçakçı'nın kitabı var. Benim özellikle altını çizdiğim. Silinmiş Sahneler. Ee, her şeyi söyleyebiliriz bu arada. E, bu... E, Polisiyeden mesela Wallander serisi, Kurt Wallander serisini tamamladı. Ayrıksı kitap. Bu arada Ayrıksı kitap bu işleri çok güzel yapmaya başladı. Martin Beck serisi vardır işte ünlü İsveç polisi insan biliyorsun zaten. 10 kitaplık. O böyle Türkçe'de 70'li yıllardan beri yayınlanıp çeşitli yayın evleri bir türlü tamamlanamıyordu dizi. 7'de <gülüyor> kalıyordu. En son Oğlak'taydı galiba değil mi? En son Oğlak'taydı o... Merkez kitaplarda mıydı? Yine böyle bir tamamlanmıştı. Evet, evet ilk inkılap bastı sonra e, oğlak olabilir galiba evet ben de tam hatırlayamadım şimdi ama sonra ayrıksız kitap neyse ki bitirdi onu aynı şey bu e, Henning Munker içinde de geçerli hani herkesin çok sevdiği bir dizi Kurt Wallander dizisi 10 kitaplık ama bir türlü böyle Türkçe'de tamamı yoktu i̇şte altın kitaplar basıyordu ama onu da tamamladılar belki onu da özellikle söylememiz lazım. Ee, çeviri kitaplarda da Shaggy Bey'in çok e, ön plana çıktı bu yıl. E, Duygu Akın çevirisiyle Douglas Stewart'ı zaten bu kredülü almıştı. Hatta şimdi dizi haberi de geldi BBC dizi yapıyormuş. E, belki onu söyleyebiliriz. Şey var Sally Rooney'nin e, Güzel Dünya Neredesin işte Normal insanlar kitabıyla yine onun da dizi olmasından dolayı bir hayli. ...söz ettirmişti kendisinden. Onun e, Güzel Dünya neredesini çıktı bu yıl içinde, Türkçe'de. E, bir de tabii şeyleri söyleyelim, Orhan Pamuk... E, ...Uzak Dağlar ve Hatıralar kitabı... ...bir e, günce tutan ressam yanına gördüğümüz, kurgu dışı bir kitaptı ama tabii Orhan Pamuk olunca hani nasıl kurgu dışı mı kurgu mu, onu bilemiyoruz ama... E, ...onu söyleyebiliriz. Kağıt Oynayanlar isimli bir roman yazdığını söyledi Orhan Pamuk bu arada. Yeni bir romanı gelmedi belki ama yazdığı, yazmakta olduğu kitabını açıkladı. Murat Han iki kitabı var. Evrak Çantası ve Işığına Tavşan Olduğum Filmler. Biri düz yazıların topladığı, öbürü de filmlerle ilgili yazılarını bir araya getirdiği iki kitap. Ee, bakıyorum şey e, Çalınan Dikkat diye bir kitap da son yıllarda şey son aylarda çıktı 2022'nin e, Johan Hari'nin e, Barış Engin Aksoy çevirisiyle Metis'ten çıkmış o da bir hayli ses getirdi çünkü herkes herhalde bu işte sosyal medyanın getirdiği e, akıl e, çelici e, şey nedeniyle bu Çalınan Dikkatler nedeniyle herkes bir şey yaptı bu kitaba bir özel bir e, ilgi gösterdikler Evet. Ayşe ee, Gültevici onun yeni bir hikaye kitabı yayınlandı. Ben onu okudum. Anatomi dersleri diye. Çok <gülüyor> iyi bir kitaptı. <gülüyor> <gülüyor> onu gördüm ben de yine yayına. Nazlı Eray yap kitap var. Onur yazarıydı bu yıl. Nazlı Eray. -Tüyap. Evet. Evet. Evet. Yani Elçi Poyrazlar var kayıp yüz O da baya bir ses getirdi yeni o bir... kitabıyla. Yani özellikle kadın kahramanları ön plana çıkardığı evet, için bu liseydi. Feminist bir polisiye yazıyor zaten. Feminist polisiye Evet, evet. Onu evet. özellikle söyleyebiliriz. Şey var, aslında onu da söyleyebiliriz. Doğu Yücel'in Mithat Karaman. Hı -hı. Kimdir bu Mithat Karaman kitabı çıkmıştı. İşte 2017 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onun Beter Ol Mithat Karaman diye bir devam gibi bir roman daha çıktı. Bu Kimdir bu Mithat Karaman aslında bayağıdır bir film olacak haberi var. Yani hmm. hatta film çekildi falan ama işte pandemi oraya girdi diye vizyona girmiyor haberleri vardı. Yine de görmedik. Yani 2022'de izleriz diye bir haber gördüğümü hatırlıyorum ama yine olmadı galiba. herhalde evet, evet, ilgili hatırladım. başka bir Ve Ahmet Bey'in de yeni. Dur suskun. Ahmet Ümit'in de 2022'de yine evet, bir Evet. yani Evet. Unuttuğumuz şüphesiz çok şey var <gülüyor> ama herhalde belli başlı evet, gelen şeyleri söyleyebilmişizdir. Çok teşekkürler Ceyhan bitirirken eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, yani umarım 2023 2022'den daha iyi olur. <gülüyor> Öyle söylüyorum. Umarız 2023 hepimiz için şahane bir yıl olur. Hoşçakalın görüşmek üzere.